Merhaba, Yarımada bölgesinin en önemli yaşam alanları arasında yer alan Karaburun'da halkın restlere karşı başlattığı mücadele gün geçtikçe artarak devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda bir dava kazanarak resçilere geri adım attıran Karaburun halkı bu sefer de başka bir rest projesini mahkemeye taşıdı. Ayen Enerji AŞ'ye ait Mordoğan rest projesi kapasite artışına bakanlık tarafından verilen Çetrapur'un raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açan Karaburun halkı tesisin durdurulmasını istedi şirketin Haziran ayında Mordoğan'da düzenlediği halkın katılım toplantısını protesto eden ve katılmayan vatandaşlar itirazlarını yargıya taşıma kararı aldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Karaburun Kent Konseyi, projenin en yakın yerleşim yerine 150 metre mesafede konumlandırılan türbünle, bugüne kadar bir yerleşim yerine en yakın konuşlanmak istenen türbün mesafesi olarak tarihe geçtiğini ifade etti. Zeytinlikler, bağlar ve bahçeler bulunan Mordoğan köyünü içine alan projede, Türbünlerin Mordoğan merkezinin 640 metre yakınında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen değirmen yapılarına da yaklaşık 75 metre mesafede olduğu belirtildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca, Bolu'da, Abant ve Gölcük Tabiat Parkları'ndaki göllerde yetişen Nelifer'lerin korunması için alınan tedbirler kapsamında özel ekipler görevlendirildi. Yetkililerden de, bu çiçekleri koparanlara 38.751 lira ceza uygulandığı uyarısı geldi. Ekiplerin tatilcileri uyardığını belirten Orman ve Su İşleri 9. Bölge Müdürü Erdem Karahaç, tahrip etmek yerine kurmalı ve gelecek nesillere bu çeşitliliğimizi göstermeliyiz şeklinde konuştu. Yılmaz, Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz ve sarı nilüferler bulunduğunu ifade ederek, dikilen nilüferlerden hangileri göle daha çok uyum sağlarsa, onun dikimini gerçekleştireceğiz dedi. Dersin Peri Suyu üzerindeki pembelik HES projesine karşı açılan davada Danıştay su kullanım hakkı ile ilgili önemli bir karar verdi. Danıştay projenin su kullanım hakkı anlaşmasına uygun olmadığına karar vererek projelerin havzadaki diğer projelerle birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti. Peri Suyu ana kolu üzerinde tam 9 HES ve baraj projesi bulunuyor. Dersim Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Girişimi Sözcüsü Avukat Barış Yıldırım, Dersim-Elazığ-Bingöl sınırları içerisinde bulunan Limak şirketi tarafından peri suyu üzerinde inşa edilecek Pembelik HES ile ilgili taraflar arasında imzalanan su kullanım hakkı anlaşmasının iptali istemiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne dava açtı. Ancak dava Ankara 10. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine Yıldırım konuyu Danıştay'a taşıdı. Ortak açıklamayı Pembelik Barajı ve HES'in su tutmasının ardından Köprü ve yolları su altında kaldığı için yaklaşık bir yıldır Nazımiye ilçesi Dallı Bahçe köyü Ilısu mezrasında mahsur kalan Adile Arduç okudu. Arduç açıklamasında peri suyu üzerinde projelendirilen pembelik barajı HES için su kullanım hakkı anlaşması yapılması hukuksal olarak mümkün değildir. Peri vadisi ve peri suyunun ekosistem devamlılığı ile Sürdürülebilir çevre açısından ekolojisinin korunması hukuksal zorunluluk iken birbiri ardı sıra neredeyse bitişik baraj, HES projelerini hayata geçirmek tamamen anlaşılamazdır. Su kullanım hakkı anlaşması yapılırken Peri Suyu Vadisi'nde evvelden inşaatı tamamlanan baraj HES projelerinde dikkate alınması gerekmekteydi. Mevcut durumda bile neredeyse Peri Suyu diye coğrafik bir alan kalmamıştır. Çevre ve ekoloji hukuku açısından bir havzada hayata geçirilecek her bir projenin ayrı ayrı değil ama aynı havzadaki tüm projelerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması ve su kullanım hakkının buna göre verilmesi gerekmektedir. Zira bir havzadaki tüm projeler çevresel etkileri yönünden ayrı ayrı ele alındığında sağlıklı bir değerlendirme yapmak olası değildir, diye konuştu. Asya Pasifik bölgesindeki rüzgar enerjisi kapasitesinin 10 yıl içinde 400 gigawattı aşabileceği öngörüldü. İngiltere Merkezli Araştırma Kuruluşu Global Data tarafından hazırlanan Rüzgar enerjisi sektörü raporuna göre Çin, Hindistan, Avustralya, Japonya, Güney Kore, Filipinler, Tayland ve Tayvan'ın toplam rüzgar enerjisi gücü 2014 sonu itibariyle 148.2 gigawatt seviyesinde bulunuyor. Kuruluşa göre bu güç gelecek 10 yıl içinde 289.6 gigawatt artış göstererek, 2025 sonunda 437.8 gigawatt seviyesine ulaşabilecek. Bu gelişme bölgenin 2025 yılı küresel rüzgar gücü içindeki payının %45.5 oranına yükselmesini de sağlayacak. Hali hazırda bölgenin rüzgar enerjisi kapasitesinin 115.6 gigawattlık bölümünü oluşturan Çin ise gerek bölgedeki gerek ise küresel ölçekteki liderliğini devam ettirecek. Rüzgar enerjisi gücünü son 7 yılda 20 kat arttıran Çin'in büyümesinde yavaşlama görülecek olsa da Ülke 2025 yılına kadar olan dönemde rüzgar enerjisi kapasitesini her yıl 20-22 gigawatt aralığında artıracak. Çin'in görece düşük büyüme göstermesinin nedeni ise ülkenin elektrik şebekesindeki yetersizlikler ve sorunlar olacak. Çin'in bu dönemdeki rüzgar gücü kümülatif olarak 231.6 gigawatt artarak toplamda 347.2 gigawatt seviyesine ulaşacak. Bu gücün 334.7 gigawattlık bölümünü karasal rüzgar enerjisi santralleri oluşturacak iken 12.4 gigawatt düzeyinde de deniz üstü rüzgar enerjisi santrali devrede olacak. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.